Allahü بالله من الشيطان رجل بسم الله الرحمن الرحيم قدره من حيث المكا وزجل اسمه ربه فصل الله ولتعسلول الحيات الدنيا والآخرة الحيون İbrahim ve Musa صلى الله عليه وسلم Yerin gördüğü sahibi, bilinen yani ve bilmeyen alemlerin olan dikkat su parçası ana rahmetle, kudret fırçasıyla tersim edip şekli insanı koyan Bizi bu aleme getiren, yediren, içiren, doyuran büyüten, yaşatan, gözleri gösteren, kulak verip, çiftiren, kulak verip, gülden, el verip, tutturan Allah'ın Sübhane ve Teala diyor ki, kitabı keriminde yani Kur'an-ı Azim'de, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sözüdür yani kader, rahman, Muhakkak tezkiye eden, felah buldu. Bu tezkiye çok büyük manalar örmüşler. Onlar da birkaç tanesinde böyle denizden bir kafe, Şevist'ten bir iddialar olarak, bize maluma böyle demiş ki oruçtan nülinler buldu. İmam Ali karıma Allahü Teala demiş ki namaz kılamadılar buldular. Bazı cevap demiş yeri ki, ateş kimeyle cenazayı mı? Zulümden kaçanlar halka zulmetleyen kişiler berabuldu. Dünyada <gülüyor> en kötü şey Allah'ın hiç sevmediği iş bir gayrhat kendi hem cinsine yani dünyadaki insan olarla veya herhangi bir hayvana ezir cevap etmek hayvanı aç bırakmak, insanın suyunu kesmek, rahatsız etmek ona bir takım böyle layık olmayan hareketlerle onu reziyette cefa etmeleri Allah'ın hiç sevmediği Allah'ın nefret ettiği Allah. en büyük sıfatlarını biler. Onun için dünyada demişler ki ah alma demişler. Ah alma. Kimsenin ahını alma. Hatta her kişi olan kişi kendine fenalık yapan zatı bile ne yapar? Affeder. icabet ettiği bak. İyiliğe iyilik, iyilik yapan her ama kötülüğe iyilik yapmak her kişinin işidir. İyiliğe iyilik yapmak her kişinin işi. Kötülüğe iyilik etmek her kişinin işidir. Zamanımızda iyilik de yapsan kendini karşılayacak, kendini rahat bulacağını düşünmen lazımdır. İyilik yaptığın vakit de böyle bir kendini karşılayacağını düşünürsen eğer, tesirli bulursun. Çünkü ekseri insanlar iyilik yap, yaptığı kişilerden kötülük görebilirler. Böyle bir düşünmemelisin böyle bir şey. Yani yapacağın iş Allah için olmalı. Daha sonra işini anlayacaksın, bir lokmayı al, at denize, denize at o iki lokmayı, balık bilmezse hali etmiyoruz. Ben bu ilahe Allah'a şey yapmıştım. O kum gün dedi ama Allah'a Allah ne diyor ya. Hani bir kış gününde bir mecusi, mecusi demek ateş veresi demek, ateşe tapan dedi, ateşi dedi. Allah'a değil de ateşe tapan demek. Kuşlara yem atıyormuş, karlı havada, karlı tarafı sarmış, kırmamış. Onları diyorlar aramışmışlar efendim. Orada bir velillah bizim büyüklerimizden birisi geçmiş ortadan demiş ki, ne yaparsan yap senin amelin batıldır demiş. Çünkü sen Allah'a bilmiyorsun. Allah'a şık koşuyorsun, müşriksin. Senin amelin batıldır demiş. Örneğinde meşru velilerden, İslam azizlerinden Beyazlı İslami Hazretleri. O zatı demiş ki o mecusi Hazreti Baiz ile karşı karşıya sıra efendim demiş belki ben mecusiyim, Allah'a şık koşuyorum. Yaptığım işim işleri Allah semavına vermeyecek ama Allah benim yaptığım bu iyiliği görüyor mu demiş. Evet görüyor. demiş. Ha. O bana cahildir. Allah. Ha. Yani dedim. bir de soruluyor. Maalesef İsa-i Hazretine ben diyor şey gittim diyor. Cenab-ı Allah'a o zaman baktım diyor Cahiye o Mecusi tavaf ediyor. Gördüm ben. Namaz kılıyordum. Ne olursa o yüzüme işledi Cahiye tavaf ediyor. Ben o sırada dedim dur dedim. Ve gittim yanına soruldum. Senin burada ne işin var diye söyledim. Dedi gidiyor. İşte Allah gördü. Beni yaptı o hayırlı işi. Allah gördü bana imanı layık kıldı. Allah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Şirkten soyundum. Tevhide geldim. Ne yaptıktan soyundum? Muhabbete geldim diyor. E, yaptığı iyilikten dolayı ne yaptı? Allah-u Teala ona iman nasıl kıldı? Bir adam iyilik yaparsa ona Allah imanı, dini sevdirir. Kendini sevdirir. Allah'a sevdirir. Peygamberi sevdirir. Bütün yapanlar da İbadetten kaçınırlar. O zaman da kendim kaçıyorum Hayır, kendim kaçmaz. Onu kovarlar ibadetten. Zahirde ben camiye gidiyorum, ben namaz kılıyorum. Kendi kendimi kandırmıyorum. Kalbim temizli. Vücudum temizli diye. Hani gülmez ki onu camiye sokmazlar. Manebiyat sokmazlar yani. Melekler onun yüzüne vururlar. Cani gerizim olsa. Allah sevgili kullarına huzurunu alır. Sen kurken, ben kurken, sevmediğimiz insanlara konuşmuyoruz. İcabeti yeme. Konuşmuyoruz. Allah sevmediğini, huzurunu alır mı? Cami demek, Allah'ın evi demektir. Allah evden veridir. Her şey Allah'ındır. Selavat ve adb bilmem deneyen, her şeyin sahibi maddi Allah. Ama bunlar bizatihi Cenab-ı Hakk'ın şeref verdiği mekanlardır, makamlardır yani. Helal Allah'a. Ama buraya şeref vermiş, mescil olarak, benim beytim diyoruz Allah. İnsanın vücudunun beyti neresidir? Allah'ın beyti vücudunun neresidir? Bakayım kalbidir mi ya? Dünyanın kalbi Kabetullah'tır. İnsanın Kabe'si kendi kalbidir. İşte semaya ve arda sığmayan Mekke'de Kudüs'te bulamayacağın seni kendi kalbinde bulursun. Allah sana senden yakındır. Her yaptığın işleri o görmektedir. Ne yaparsan yap. İster iyilik ister kendi. O haberdardır. O işidir. O bilir. O seninle beraberdir. Hiç ayrılmaz. Hiçbir şey gizleyemezsin sakoya hepsini görür görür hatta görür de senin mevcutunun ağzalında senin aleyhinde yarın yok kıyamette şahadet ettirir Allah diyor bu sureyi ve okuyor bu sureyi yasin'de ne mi o Saidülle eliyeven a'la ebvahiyin ve tudellimina elihim ve teşhedü arculu bi'atiyekşub biz kıyamet günde ağızları görürleriz elleri konuşturulur ayakları şahit tarız yaptıklarınızı Cenab-ı Allah bir daha söyleyelim. Ağız konuşurken kıyamet günde ağız konuşmayacak. El konuşacak. Yani el konuşur mu? ağzı konuşturan Allah eli konuşduracak. Bilmiyor musun? Bir et parçasına konuşma kutreti verdi. Bir kemik parçasına duyma kutreti verdi Allah. Bir kemik de duyan bu oldu eşyada. Bir şeydir. El yevve kıyamet günde <gülüyor> nahtemo <gülüyor> biz mühürleriz. Hala ekvahi onların ağızlarını ve tükeliminâ konuştururuz. Ey değilim ellerini konuştururuz. Ve teşradı ercülühüm, um, ayaklarına <gülüyor> şahit arız yaptıklarında. Yani, Cenab-ı Hak gördüğü gibi öyle, senin vücudunun, azalarını dahi senin aleyhinde konuşturacak, benim aleyhinde konuşturacak. Buna kader Allah. <gülüyor> evet, zekatine veren ferah buldu. İslam, yani İslam dini, beş şehirlerine, beş esas zövüne, <gülüyor> birisi namaz. Erkek çocukları on iki yaşından itibaren, kız çocukları dokuz yaşından itibaren, buna daha evvel. Allah kızları, anneleri, anne namzetlerini huzurunda daha evvel alıyor. 9 yaşında. Kızlar 9 yaşında, erkekler 12 yaşına vası vakitte namaz kılacaklar. Bu namazın hükümün nedir İslam'da? Bunu ekşeriye, şimdi diyoruz, söylüyoruz, Fakat bu türlü bu fiili, bu işi kavrayamıyoruz, bak bu nimeti her kuluna vermiyor. Bir de namaz hakkında konuşalım. Tembelliği bırakacaksın, namazını kılacaksın. Bak, birkaç şey söyleyeyim sonra konuşalım ayın şeye yücelerden. Sana birisi bir sigara verse, hiç senin alacağın, o yok. Sana ikram olmak üzere bir sigara ver. Seni ona karşı ne yapman lazım? Gelir. Teşekkür ederim. Ee, ya sigarayı yakmak için türüdüğü yakışırmış. Ne yapman lazım Teşekkür Peki, bir sigara veren kimseye teşekkür edeceksin de o sigarayı içmek için sana ağzı Allah'a hakikati edeceksin. İşte namaz, bu nimetlerin teşekkürü. Ben de evet, psikoloji çok caim, hayır bir daha var. Sana birisi ayakkabı verdi. Bunun üzerinde senin hiçbir hakkın yok. Ciddi, çift, tertemiz ayakkabı geldi. Aldışveren verdi. Buna sen teşekkür etmezsen, hayvana farkın kalmaz. Hayvan bile etmek veren şeyi gördü. Kular kuyruğunu sallıyor. Kedi geliyor, köpek gördüğün kulak kuyruğunu sallıyor. Sana o hiç zaten hiçbir borcu yok. Sana bir sırp kundura almış böyle. ne almış. Ne yapman lazım? İzlediğiniz için Lazım değil mi? Etmezsek kaba insanız. Hayvanla hiç bir farkımız kalmaz. Pekala evet. yani, o ayakkabıyı verene teşekkürü var da, o ayakkabıyı giymek için ayağı veren Allah'a teşekkürü etmeyecek evet. Senin başına takke veren kimseye teşekkürü var, etmen lazım elbet. O takke giymek için kafayı verene teşekkürü yok mu? İşte bu namaz Allah'a verilen vücudun teşekkürleridir. Evet. Acaba atabildim mı? Evet. Bir manası böyle, bir manası da Resulünün Aleykissalatü Vesselam'ı şükür. Kerem'i haber Namaz benim gözümün yorudur diyor Hazreti Muhammed Rüsteman'da. Bu alem böyle devam etmeyecek. Bak yaşlılar öldüler, gençler onların yerlerini doldurdu. Şimdi bizler de yaşlanıyoruz. Bizler de öleceğiz ve yerleri daima böyle halk gelmekte. Hani bir birer gidiyoruz, birer birer gidiyoruz ama hiç farkını alamadan bakıyorsun ki dağımız gibi bitivermiş. Nereye gidiyoruz böyle acaba? Bizi buraya kim getiriyor? Bizi buradan kim götürüyor? Ve niye geliyoruz buraya ve niye gidiyoruz? Bunu sordur mu işte İşte bu, bu geniş girişin nihayeti, toprağa dükülen tohum gibi sonra yarın kıyamet gününde bizi Allah tekrar diriltecek. Kim varmış dirilmiş de gör, görmüyor musun? Her ilkbahara baksana, öyle toprak nasıl diriliyor? Cenab-ı Hak nasıl kainatı işaretliyor, ağaçlar falan? sonra ölüyorlar. Sonra diğerini Allah. İşte sana büyük ibret var ama görenek, görene. görene. Yani i̇şte o mahkemeyi, kübra, o kıyamet gününün şiddeti ve dehşeti mutlaka olacak. Yani mutlaka. Doğan ölecek. Toplanan dağılacak. Toplamasak buraya dağılmayız. Doğmasak ölmeyiz. Bir bina yapılmazsa yıkılmaz. Yapılırsa yıkılır. Yani i̇şte o, günün, o gün bir gündür ki o gün o günün bir günü bu dünya senelerinden bin senedir. Bir daha söylüyorum. Kıyamet günü, bir günü, bu dünya senelerinden bin senedir, bir günü kıyameti. O günümüzü Allah toplayacak. Nereden? Daha, Hazreti Adem'den evvel halk olunan mahlukat da toplanacak. Kavmü candı, kavmü tendi, kavmü vendi, ne varsa ziruh yani ruh sahibi, canlılar toplanacaklar, Allah huzuruna gelecekler. Herkes bu alemde yaptığının hesabını Allah'a verecek. Allah'a oya asıyor olanlar, Allah'a ibadet etmeyenler, Allah'a asıyor olanlar, Peygamber'i dinlemeyenler, zina sırt çevrenler, Allah'a inkar edenler, Allah'a açıp koşanlar, böyle hepsi hesaba çıkacak böyle ha, Şimdi o günün sahibi ve maliki Allah olduğu gibi, Hz. Muhammed o gün için Peygamberimiz sallallahu Aleyhi ve sellem namaz hakkında diyor ki, ''Namaz denilen ibadet benim gözümün nurudur.'' duruyor Peygamber. Her şeyin bir alameti vardır. Müminin alameti, imanın alameti farikası namazdır diyor. Müşriklerle müminler bir yere otursalar, mümkirlerler, müminler. Ezan okunsa, müşrikten mümini ayıran nedir? Yahut ha mümini kafirle ayıran nedir, hangisidir? Ağız bir, burun bir, göz bir, kaçlar bir insanı sonuna böyledir. Biz olarak insanları. Namaz ayırır. Allahu attel Allah'a gelip, Bismillahirrahmanirrahim yürümdürler, ibadete alameti imandır. Yani alameti imandır o zaman. Her şeyin bir alameti var, İmanın alameti olmazdır. Efendim kalbimiz temiz, inşallah ben biraz büyüğüm de nonzo ele başlayayım dersen aldanıyorsun. Çok adam büyümeden gitti ahirete. Yani meyve hamken kopar dalından, düşer, ölür. Görüyor musun? Sen hiç sakalat bir yanına gitti değil mi? Sakalat süttyöne sakalat, ne dedik sakalat süttyöne? Yani hayvanları kesenler, iç organlarını, ziyerini, kafasını, ayaklarını satar alırlar, ziyerleri dediler, yüreğini, yüreğini. Onlar sakal Görmedin mi? Orayı hiç kart hayvan göremezsin. Hep genç durunlar. Bunun manası biliyor musun? Hz. hep bizi sürü içinden koyun bakar, yerlere bakar, hangi bizi yakalarsa yakalırsın Allah'ın emiri ama, hemen kılıcını vurur. Hadi annem hayatta, ya annemin annesi ne oldu? Öldü. Ya annenin, annenin, annenin annesi, o öldü. Yani de hayatta, ya bu babanın babası öldü. Yani demek ki bak, hep gelip biliyoruz, burası doldu ve boşaldı birkaç defa, yani bizim bu mescid. Yani benim şu an bu kırılım kaç defa boşaldı, doldu. Bu dünya kaç defa doldu ve boşaldı. Hepimize ölüm vari, hiç gence ihtiyana bakmaz. Hoca'ya, hacı'ya, şeyhe, padişaha, paşaya, reis, cumhur'a, krala bakmaz hiç. Bir kere geldiğim melek üniversitenin melek, ona Azrail Aleyhisselam derler, sakın ha nefret etme onların. Onu hakaret işini alma, suratı çirki böyle, zavi büyüyorsun, sana şöyle böyle şöyle. En nihayette ona hesap vereceksin, karşılaşacaksın ondan. Onun için altı evet, sana hoş davranasın. Onun için hoş davran. Mutlaka ondan karşı karşıya geleceksin. O zahirde korkunç, korkunç bir ölüme bizi götürür. Yokluğa ait öyle zannederiz biz. Halbuki Allah'a sevenler, Allah'ın Nebisi'nin Resulünü sevenler, Allah dinine varik olanlar <gülüyor> ya, aşık, aşık olan kişileri maçukuna iliştirir. Burası dar-ı Burada hiç rahatlık yoktur. Hiç kimseye. Hayır. Zenginin bin türlü, fukaranın on bin türlü derdi vardır burada. Akşam eve gelsin kar mutlaka yediyecek, gıbirliğini yeğmeyen gaz yapacak diye ya, rahatsız olacaksın. Hiç. Herkesin bir derdi var burada. Bin derdi var. Eğer sen niye buraya yağdığını bilirsen, Allah'a ibadet ve adına bulursan, haramdan kaçınırsan, tütülük yapmazsan, anana babana isyan etmezsen, evin cinsine ihanet etmezsen, namazını yıkılır. Kılarsan, orucunu utarsan, o saat geldi sana güler yüzle gelir, seni bu alemden alır, rahatlık alemeni götürür. Ne Ahirette rahat edeceksin. Saadet orada. Ama burada sen böyle ömür tohumunu bedavaya harcarsan, etmezsen tarlaya yani, o vakit aç kalırsın oraya, sus kalırsın oraya mahşerde. <gülüyor> bu sözlerin size hikaye gelmesin, yalan da gelmesin. Ha, mutlaka bunlar bizim başımıza gelecektir, göreceksiniz, yakın zamanda göreceksiniz. Ha, onun için. Namazı mutlaka kılmak lazımdır. Ramazan'a mahsus değil. Hele Ramazan'da kılmayanlar, onların gibi sürüpler var. Diyor ki Cenab-ı Peygamber işte bak bu hadişehrinde, diyor ki Mâzid-i Ceren Hazretleri. Enes'in-i malik Hazretleri. Diyor ki, bu malik Hazretleri, bu enesin malik Hazretleri, Efendimiz Medeniye'ye geldiği vakitte, kim evinde kaldı bakayım, Medine'ye gitti vakitte Peygamber'in üstünün evinde. Ya hükârımız var ya burada, o zatın evinde kaldı ama kendine gitmiyor doğruya. Cebrail Peygamberin devrin şekli ve onu memnun ediyor Peygamberi. Onun çok büyük bir zatı bu taraf. Sık sık git onu Peygamberin sevgilisi ne? Onu, onu, onu ziyaret peygamberi ziyaretse. Ve edepte oraya. Vatikan padişahlar büyük komutanlar, şeye çıktı mı? Bosna Sırbisinden ayakkabılarını giymezlerdi. Yayan yürürlerdi onlar. Yalma yarat yani. Allah Allah Allah. Ya böyleydi. Bosna Sırbisinden çıktı mı padişah? Vezirleriyle beraber, büyük paşalar, kumandanlar, gaziler, ayakkabı hmm. yemezlerdi, edeb edemem mügahide diye, çıplak ayaktan yürürlerdi onun huzuruna gelmek için. Şimdi zamanımızda okuyorsun, orada şu meyhane var, kerhane var, diye ne artık ne senin bildiğin yoktur. Bir azgınlık aldı, gittik üzerimize gitti. Vuram, vurana, kırar, kırar böyle. Sonra Allah büyük musibetler verir. Sonra daha biz bizim öyle bir musibetler verir ki, sonra bir elinden kaçırır, nimetim daha bulamaz. Geçiyoruz. Ya. Peygamber'in üstüne gitti. vakti herkes peygambere hediye götürdüler. Hediye caizdir, ürünler. Hatta peygamber özler ki, Tehadev, tehabbü. Birbirinize hediye veriniz ki muhabbetiniz artsın birbirine karşı. Ama hediyeden hediye de seni götüreyim, onu kafaya içecek. O mana değil. Hı -hı. Kötülük değil. Hı -hı. Daima iyiydi. Herkes peygamber hediye getiriyordu. Kim hurma getiriyor efendim, sallallahu aleyhi ve sellem, tücdikini, kimi süt getiriyor, bilembe evveli bilem be. geliyor. Beşhud oldular, medenler. Ensar yani rütbesini aldılar, ama bir hatun, bir hatun tutmuştu elinden bir ufak çocuğu böyle getirdi huzur sahipten. Ya Resulallah, ben fakir'im, herkes size hediye getirdi, benim hediye hediyelik bir şeyim yok. İşte benim ciğerime parçası Enes dedim, bu benim oğlum, sana ben bunu vereyim, sana hizmet etsin, hediye var, işte bu Enes. Diyor ki, Peygamberle diyor, on sene beraber olunduk, sallallahu aleyhi ve sellem ya on bir sene, efendim, işi yaptın, yapamadın falan, yani bir kere bana bağırdığını, ya bana kürsü sözü konusunda, ağır söz konusunda işitme deriz yok, öylesinim mali. Şu uzağa diyor ki, bir bayram sabahı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neşinde minbere çıkıyor, diyor, minbere diyor. Bu minber orası var, buraya kürsü derler, çoğumuz bilmeyiz, minber orası, hutbede derler, minber, şurası. Çünkü şu şimdi şey, ben az sonra çıkacağım geldim, kürsü de burası, öğrenin, minhab da şu karşısı, namaz kılma, İmam buydu namaz kılırdı, yani minhab, minber, kürsi, ölmen lazım. Çıktı ve dedi ki, ''Amin'' dedi diyor Peygamberimiz. ''Amin'' kendi dedi. ''Amin'' dedi. Sonra bir basamak daha çıktı. ''Yine amin'' dedi. Sonra bir basamak daha çıktı. ''Yine amin'' dedi. Sonra oturdu diyor. Dedi ki üç basamak çıkmışlar Peygamber. Oturdu. Sonra diyor, ''Fekame'' Kalktı. Kim bakım kalkmış? ''Mazi-i Cebel'' denilen sahabe. Peygamber arkadaşlar yani. Hayatı yasaman dediğimiz ama amim dediniz. Her batıma çıktığınızda bunu illetiyor seviyedirli, iyi değil mi? Biz de gidiyoruz güneş kuru bir zamanda. Bak geçen bayram birçok arkadaşımız vardı burada tanıştığımıza imanı fabiler anımız müsaden yoklar. Hepsinin çocukların boynu büyük yetin kaldı, karların kalpleri adil çıktı. Nem alınıp götürebildi şey mi götürüyordu? Seni bakarsın bizimle mi? Çok bizimler, son bayram fazlidir. Bayramı Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet et. Bir daha söylüyorum. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet et. Atece davet edip, düzen kadar cehenneme davet edip, binaya işler. Harbuki dayanıyorsun gün ateşe. O muazzini cemel kakleyin ya Resulullah, bir diye üst basama içtiniz, işte, her birinde amin Bunu Buna sırrı ne dedi? Peygamberimizin sahabesi, Peygamberimizin arkadaşı, Resulullah'ı görüp de iman ederler, sahabe derler. Yahut Resulullah Efendimiz görmüş, o gözlere amainmiş, Peygamber'i görememiş. Buna dırsın. Sahabe tabi ettik iman et, etmediyse hiçbir şey yok. Kötü cehenneme kütüktür. Bitti o kadar. Dedi ki Peygamberimiz. Allah. Ben birinci basamağa ayağımı bastı değil mi? Ben gittim. Cebrail bana geldi. Yahut daha evvel geldi Cebrail bana. Haber verdik. Dedi ki. Ya Resulallah sen ümmetinden bir kimse. Ramazan'a yetişir de Ramazan'a yetişir de. Ramazan'da Allah'ın rızasını kazanmazsa. Yani Ramazan'ın karı hükümetini bilmezse. Oruç tutmadı, namaz konuldu. Oruç tuttu, falan adam çıkıştırdı, adam dövdü. Diliyle adamı kırdı, inciltti falan yani böyle. O da var. Bir de hiç tutmadı. Ha bu adam nana dahil oldu, cehenneme gitti. Allah onu oradan kurtarsın dedi, o kimseyi. Ben de amin dedim, diyor amirim, sallallahu aleyhi ve sellem, diyor musun? Allah. Şimdak Ramazan'da güzel oruç tutan müminlerin, biz otanır bu bayram günü şeytana tabi olacaklar. Şimdi şeytan bağıracak şimdi, ilan edecek kendi ordularına. Hadi hazır olun bakalım, ne oluyor? Müminler Ramazan'ı bitti, Müminler Müslümanların, e onları şimdi, onlar aradan doğduğu gibi oldular. Çünkü Ramazandan çıkan bir Müslüman şimdi şu anda oruç tutmuş, o adam arasından doğduğu gibi tertemiz. Onları ne yapın? İçkiyle falan böyle, kötülüklerle onu meşgul ediniz, Allah'ın azabı arasında. Hadi bakalım şimdi dün oruç tutan Mümin, bayram 1. günü, 2. günü kafayı çektirme, karapolda sola alıyor. Adam bulmuş, dövmüş, ya bilmem ne olur der. Gitti, hepsi şey değil. Ramazan'ım kabul oldu mu, olmadı mı? Nereden bileceksin bak. Ramazan tuttun. Benim Ramazanım kabul oldu mu olmadı mı? Nereden bileceksin? Kazandın bana helal mıdır, haram mıdır? Nereden bileceksin? Kıldığın Cuma namazı kabul müdür değil mi? De nereden bileceksin? Kıldığın namaz kabul müdür değil mi? Nereden bileceksin? Ustanda yani yani, nereden böyle parça, böyle bir tabahta yoğurt alım gibi gelip burada bir şey alamazsın. Yani, ama biraz bir derip konuşalım. Allah senin merkatlerin kalbime kesmiş şu adet için Nur Kur'an'la münavher kılsın. Ramazan'dan evvelki kötü ahlaklarından sıyrılısın eğer, Ramazan sonları yapmazsan, kere Ramazan'ın kabulü olur. Yoo, eski ham eski tas. Geldi geçti Ramazan. Kendini oruç uzan etti, numara. Hacca gitmeden evvelki kötü ahlakların, hac'dan sonra gelen baki, deven hacı oldu. Sana bir şey yok. Deve hacı olmaz, gitme gelen Mekke'ye. Eşek devriş olmaz, taş çekmekle tekkeye. Hac'dan önce ahlakı ne? Hac'da soru aynı. Hiç, yazık. Ve para belaya gitti yürültüye. Döktü paraları. alayı. Haa, gittin. Kötü ahlaklarını orada şeytanın başına attığın şeyle, mine'de şeytan taşı yiyeceksin. Şeytan taşa düzeltiyor hacılar. O yedi taş atıldı her bir şeytanın işareti olan yerler. Şeytan orada değil. Demek ki Allah oraya bağlıyor, hayır dava, göremesi. Efendim, yediden Allah'ın sevmediği ahlak onun başına atmak demek yani. Riya, tadap, haset, şehvet, hobucah, hobumal, bunun her birisi bir remiz taşı olarak atılıyor kafasına şeytanı yoksa. Efendime söyleyeyim. Ha. Hacdan sonra geldiğinde aynı, aynı, aynı kap, aynı tas. Yazık. Belalayı, parayı süre şey. Yani. Cuma namazını kıldın, sıkıldın, defa olmadı içinden. Cuma kabul değil. Ondan biliyorsun Cuma namazına gittin, namazı kıldın, içinde bir ferahlık halsı oldu böyle, bir refah. Oh, oh elhamdülillah. Bir Cuma kabul oldu. Namaz kıldın, namazına evvelilerin sıkılıyordu, namaz kıldın, namazdan sonra bir feraha erdi. Oh elhamdülillah. Bil ki namazın kabul oldu. Acım altını demektir. Cebrail bana dedi ki, Ya Resulallah bir kimse senin ümmetinden Ramazan'a dahil olur da, Ramazanda kendisini Allah'a affettirmezse, Resulullah hüzün dünyadan Ramazan'a yetişip idrak eder. Ramazan'da hakkını emretirse bayram sabahı olduğu vakit de, bayram sabahı anasından duanacak bir günah var mı? Aynı tertemiz olur. Temiz insanı bir elbise giydirirler maneviyatta, beyaz bir elbise, kar gibi. Günah işlerine üzerine kararı sürmeye başlarsın. Günahsı kul olmaz. Ama böyle Mısır olarak işler. Yani. <gülüyor> Peygamberler müstesna'da. <gülüyor> Allah onları hıfz eder. Evliya Allah'ı peygamberleri. Allah. Enbiyalar masumdur. Enbiyalar değil. Enbiyalar masumdur. Seni anlayacağın gibi konuşuyorum ben. Enbiyalar masumdur. Enbiyalar masumdur. Efendim evliya mahfustur. Dediler mahfusturlar. Allah hıfz eder onları. Allah'ın sevdiği kul falan. Ben kapsa kendi kendine. Önüne Allah mani çıkarır. Yaptır o zaman. Yani ondan bil yani. Kötülük yapmaya gidiyordu, önüne mani çıktı değil Bil ki Allah seni seviyor, mani olur. Eğer istediğin adı şey olursan, bil ki haa, seni işte dedi ki yani, bakma seni, boş boş boşuna. Geçiyoruz. İkincisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Peygamberimiz, cebrail bana geldi dedi ki, Ya Resulallah, senin ismini bir kimse işinir de, sana tıra tıra okumazsa, sana hürmet etmezse, sana muhabbet göstermesi, o adam nala girdi, Allah onu oradan kurtarsın dedi. Ben de amin dedim, diyor. O işe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'i okunduğu hemen radyonu, televizyonu kapatacaksın, yahut sesini kısacaksın. Hatta, ah, nisa, yani, anlayacağım ne huzurum, bir de bayrama gelmezsiniz daha, uzatıyor lafı diye. Bir bir hanım bir var ki, Harun Reşid, Tarih-i Kerimler biriler için en büyük kalimesi, Harun Reşid, karısı Zübeyde Hatun, Kâvetullah'a su götürürmüş ki su aynı Zübeyde. Zübeyde Pınarı demek yani. Giderseniz Kâbe'ye inşâAllah, gidenler altı saldırıları su içlerdiler. Zübeyde Pınarı. O hanım götürmüş suyu oraya. Rüyada görmüşler iyiydin. Demişler ki Allah sana muhabbet etti. Allah beni affetti. Elbet affeder ya Zübeyde demişler. Neden? şey Kâbe gibi bir yerine attın, su götürdün. Çöl! Bir bardak su milyonlara bağlı orada. Mübarek etmiyorum ya. Dedi ki ondan af olmadım dedi. Allah dedi ki bana o suyu götürdüm, barın için milletin hakkı var. Bir de hakkı var, fakat sen ezan okunuyordu. O akşam sarayda şeyler vardı, çalgıcılar. Ezan okunuyordu, şimdi çalgıcılara dedi ki, bunlar aldırmalı Sen dedi ki, kesin şeyi çalıyor. Neden? Ezan okunuyor. Aa. İşte bunun için af oldu dedi Hz. Allah Teala. Niye çünkü? Ezanın içerisinde isim Muhammed var. Allah. Allah. Allah. Üçüncüsü, bir kimse anasının babasının hayatına yetişti, fakat onların hakkını hak edemedi. O Cehennem'e git dedi o Cehennem Aleyhisselam, Allah'ım onu oradan kurtarsın dedi, ben de amin dedi. Bir adamın anasının babasının sağlığı demek, onun hayır hasratı Aş, şiddetlerini aç, Şiddetlerinin aç olduğu demek. Anaya veya sağlığında hırmet etmeyin, itaat etmeyin, da bulunmayanlar Cehennem'e girmiş demek. Hatta kabir azabı iki şeyden zuhur eder. Kabir, kabir azabı ne demek <gülüyor> baba? Hani yeri kazıyorlar ya, kabir sınıza da adamı boya koyuyorlar değil mi? Orada azap vardır bazı. İki şeyden azabı olur. Birisi adamı veya ihsandan. İhsan etmiyor, isyan etmiş, yahut hali vakti yerinde ihsan etmemiş, bakmamış yani, kabir azabına düşer olur. İkincisi, pislikten kendini korunuyor, idrarda, üstü aşağı pis, beni tahal etmez doğruduruz. bu iki zümre, kabir azabına muhakkak surette düşer olurlar. Hatta, hadi bir tane anlatımdan geçmeyeceğiz yani, gençler burada çok pozitif. Sahabe geldi dediler ki, Ensar Peygamberimize, ya Resulallah, Halikami'yi radıyallahu anh, sahabeden, en Ya Yani ölemiyor, ötevi de ölemiyor. Yani la ilahe illallah diyemiyor. Peygamberimiz geldi yanıma dedi Ya Allah kul la ilahe illallah. Yani Suresullah her şeyi söylüyorum Ne kadar kusursuz olup sözünü söylemek mı? Dağdan bir ateş benim üzerime iniyor. Efendimiz hemen içeri geçti ailesi sonra namaz kılma namaz kıladi Suresullah. Umutsuzlukta da çünkü beni ailem de bilmesin ki Peki, nedir bu maalemiden benim. Kimdir bu şey? Ha, çağır annesini. ''Algabeye kırık mısın?'' dedi. ''Kargınım yalnız kullandı.'' dedi. Neden? ''Karısının sözünü, benim sözümü üstüne tutardı.'' ''Ahh.'' <gülüyor> Hakkına ait, ''Yok.'' dedi. <gülüyor> yani ''Ben onu küçük evden büyüttüm, yani böyle bir kadına.'' dedi. ''Cenin diyor.'' ''Kanım ben kurtulak, onu Sonra iki senime verdim, sırtımda şunu öyle. Sonra kalkıyok ailesini, sonra aldı ailesi. Güzel. Onu veriyorum ailesine bakması, sevmesini demiyorum ama benim sözümü hiç tutmaz. Hep ailesinden. ''Ya öyle mi?'' ''Hakkına edemem.'' dedi. ''Ele de işim mü müsaaklıyor ya Resulullah?'' Ne olacak, Cenab-ı Peygamber buyurdular ki, yedirin oradan odun dedi, ne olacak? Yakacağım arkamı yedim. Aman ya Resulallah, ben onu dayanamam dedi. E benim yak, dünya ateşiyle yaklama dayanamıyorsun. Allah'ını dağına göreceksen, daha da olmazsa, ne olacak hali? Böyle oh. deyince, yani anne kalbi bu, hemen maşallah ağlamaya, hakkı mela olsun deyince, arkamın dili, dili açıldı. Eşhedü en la ilahe illa annem. ne demek istediğimi? He? Hatta geldin annesini iskine çağırsak, cehenneme düşmüş olur. Cehennem-i Mustafa iskine çağırsın. Anneciğim diyecek. Ana da diyemez. Anneciğim, babacığım diyecek. Annenin hakkı baba hakkından üç yüz fazladır. Neyse geçiyoruz. Allah. Şimdi bugün yetimlere, yoksullara, gene aynı zamanda Allah'ın Allah'ın sevdiği, Allah'ın beğendiği işleri yaparız. Böyle kötüye, içkiye, kuşkiye kadar, kadar sıkıntıları şeylere uzanmıyoruz. Gitmiyorlar şeylere. Sadakatliklerin, yetimlere, yoksullara yardım edin. Tesbihatta bulunuruz. Fitre ve zekat testede kalk verin, ediniz. Bugün çok mühim bir günlerden büyüğün. Evet. Ve bu giymiş olduğumuz temiz elbisiyi idame ettirir, kiretmeyelim yani. Ve Ramazımız, Ramazanımızın kabul olduğuna alâhaz olsun. Evet. Bir yetim giyilerini Allah yövm kıyametten geçip herkes olduğu vakitte Allah'ına cennet libaslarını giyilerin. Cennet elbisilerini yani, cennet elbisilerini. Evet. Burada bir aşk doylarını Cenab-ı Allah sofrasında, yövm-i kıyamette yani arşın gölgesinde ya Fideus-i Âlâ'da Hz. Peygamber'in soluklarını doğuracak. Allah'ım. Burada bir suza su veren, orada herkes su olduğu vakitte, yani ağızlar diller kurduğu vakitte, güneş insanlarının başı üzerinden yedi buzak koyu indirildiğinde, kafatasın içinde beyinler kayandığı vakitte Hz. Peygamber'in elinden, ağabey Kevser'den, Kevser suyla yani Cenab-ı Peygamber'in buna ilgisi duyacaktır. Onun için kardeşim, dargınlar barışsın, böyle kusur, kusur kusur aramayınız, dargınlar barışsız. Hâl vakte yerine onların gene fukaraya, efendim, mürüvvet, Mürüvvet ellerini atsınlar, dillerimiz kötüsüzler söylemesin, Allah'a zikretsin, gözümüz kötü görmesin, Hakk'ı görsün. Duamız kötüye işitmesin, Hakk'ı işitsin, ayağımız kötüye gitmesin, Hakk'a yürüsün, Cenab-ı Hakk'ı secdeye yürüsün. Ya Rabbi, buraya uzaktan uzaklanmaya gelen ibadullahı, bugün hoşgal et Ya Rabbi. Denizleri affeyt ettiğin zühreye dahil et Ya Rabbi. Ağır akıretimizi hayır et Ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ayin. Devletimizi ilahi ömrü, haşver, kararı adile, kaim eyle. Ayin. Devlet, vatanı, millet uğruna çalışanların içi cahanda azize. Ayin. Kendilerinin gönülleri nur-u Kur'an ile münevver eyle. Evlatlarımızın gönülleri nur-u Kur'an ile münevver kıl. Resulullah'a laik bir ümmet eyle. Ayin. Günümüzün ahir akıbetine hayr eyle. Bizi zalimler ay altında bırak. Bu kötü tay gündem ve ala. kabul ile. Amin. sakında hakkında bayram o şeydi. Müteyyib me ile ala. Amin. Elaih fatiha. Allahu ekber.